Ali Burç efendim dinleyicileri bir Kur'an Vadisi programından daha hepinize hayırlı haftalar efendim. Bugün Erzurum'dan Kur'an Vadisi programını yayınlıyoruz. Muhammed Cevat Karabıyık kardeşimizle beraberiz. Kendileri 2014 yılında İmam Hatip Lisesi öğrencileri arasında düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında Türkiye finalinde Türkiye birincisi oldu. Evet Muhammed kardeşim programımıza hoş geldin önceki. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Programımıza biz her zaman sözlerin en güzeli Allah kelamıyla başlıyoruz. Senden de bir aş şerif dinleyerek inşallah programımıza başlayalım. Buyur inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim <Sessizlik> <Sessizlik> Bismillahirrahmanirrahim إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا فاصبر لحكم رب ربك ولا تضيع منهم آثم أو كفرا. وذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا إنها بجلََ يذَر varأَهُم وَ Nah nu khalaqunahum wa shahadnahum asrahum wa idha shi'na badalna لَهُمْ تَبْدِيلًا sebila ve ma İnna Allah kan alim an hakim ya. Yüdül men yaaa fi rıhmeti. والظالمين اعد لهم عذابا انيما صدق الله Cevat Karabıy kardeşimiz insan suresinin 23 ila 31. ayetlerini okudular. Okunan ayet-i kerimelerin meali şöyle.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 Böylece dilediğini rahmetini alır. Zalimler için ise gayet acı bir ceza hazırlamıştır. Mehalini verdiğim ayet kelimeler İnsan Suresinin 23 ila 31. ayetleriydi. Evet Muhammed kardeşim çok güzel okudunuz Allah razı olsun Geçen sene İmumatip Lisesi öğrencileri arasında düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında Türkiye birincisi oldunuz evet. Nasıl bir duygu birinci olmak? Birinci olmak çok farklı bir duygu Rabbim bu duyguyu herkese yaşasın istiyorum Gerçekten böyle anlatılmayla olmuyor onu yaşamak lazım Değil mi? Ancak evet. yaşayanlar biliyor An diyorsun. Ancak yaşayanlar biliyor, evet. O Kur'an'ın mucizesinden faydalanmak, Evet. onu Rabbimin müsaade ettiği bir şekilde tilavetlerde bulunmak. Evet, evet. Tabii e, Türkiye finalinden önce bir e, Erzurum'da ve Doğu Anadolu'da tabii değil ki, mi? Bölge tabii. finalleri var. Evet. Öyle birden hadi ben de Türkiye finaline katılacağım da olmuyor değil evet, mi? Doğru. Bir süreçten geçiyorsun. Belki, Belki okulunda evet. da bir eleme oluyor filan değil mi? Evet. O süreci bir anlatır mısın Muhammed kardeşim? Ee, bu yarışmaya bayağı küçük yaşlarda hocamdan esinlendik. Ali Turhan, hocam, Ali Turhan hocamdan evet esinlendim. Acaba ben de onun gibi böyle okuyabilir miyim diye bir hevesle başladı. Evet. Sonra İmam Hatip Okulu'na yazıldım. Okulda elemelerden geçiyorlardı. Ee, ben de acaba yapabilir miyim düşüncesiyle ben de başvurdum. Evet. İlk başta okul elemesinden geçtik. Elhamdülillah okulda birinci olduk. Daha sonra Erzurum falanına gittik. Orada da elhamdülillah birinci olduk. Evet. Sonra Doğu Anadolu bölgesine yapılan elemelere katıldık. Bayağı bir zorlu yarışmaydı ama Rabbim yine o da bize birinciliği nasip etti. Doğu Anadolu'da tabii Van var değil mi? Kars var. Tabii tabii böyle yani. Bir çok e, e, yerimiz var. Milli eğitim, din öğretim genel kurulu. E, böyle Doğu Anadolu'nun tüm illeri değil de yaklaşık. 10 il falan vardı, onların, ee, içinden, onların içinden birinci işte, Birinci olduk çıktık. İl birincilerinin içinde birinci tabii, olduk tabii değil ki, tabii önce ki. bölge finalinde. Yaklaşık sonra... 10 bölge vardı, hı hı. İşte belirlemişlerdi işte, Türkiye finaline katılacak bölgeler şunlardır diye. Biz de o bölgelerden bir tanesine yarıştık, ikinci bölgede yarıştık. Doğu Anadolu bölge birincisi olduktan sonra böyle bir işin ciddiyetinin farkına vardık. Ali Hocam'la çok uzun bir çalışma süresi, sürecinden geçtik. Evet. Elhamdülillah her zaman yanımdaydı. Çok çalıştık, çok gayret Mesela, ettik. Nasıl çalıştırıyor Ali Hocam seni Muhammed? Hocam ilk önce Kur'an-ı Kerim'i okuyacağımız yeri belirliyoruz. Evet. Onun üzerinden çalışmaya başlıyoruz. Başlıyorsun. Evet. E, burayı bir daha oku filan diyor mu? Tabii tabii ki. Hmm. Yanlışlarımız Ya da şöyle olur. oku diyor değil mi tabii, sana? Tabii tabii ki. Mesela bir yeri okuyoruz. Şöyle yapsan daha iyi olur. Ya da böyle yapsan daha güzel olur. Tipinden diye yönlendirmeler Tabi Tabii tabii mi? ki. Yani çok mükemmel yönlendirmeler oldu bana karşı. Evet. Allah kendisinden yüz bin defa razı olsun. En Her çok, zaman yanımdaydı Allah razı olsun. En çok onu dinliyorsun. Tabii ki. Değil tabii mi? ki. İlk önce hocamız elbette. Evet. Peki ilk Kur'an Kerim'in o güzel nameleriyle seni tanıştıran kimdi? Ali Hoca. Gene mi? Ha, küçüklükten evet. beri Ali Hoca'nın beri rahliye tedrisindesin yani. <gülüyor> evet. Sürekli. İlk olarak da Elif Bey ile o tanıştırdı tabii seni. Ki, değil tabii mi? ki evet. Çok güzel. Anne babanın da tabii yönlendirmesi var. Tabii anne babamın bu işte ki, büyük bir etkisi var. Onların yönlendirmesi, e, onların bana karşı davranışları, bana ettikleri dualar, evet. her şeyle her şeyle yanımda olmaları. Evet. Bu benim için büyük bir dezavantaj oldu. Sağ olsun Ali Hocam beni kırmadı. Ben yanında olarak yetiştirmeye başladı. Elhamdülillah yani o günlerden bugünlere geldik. Rabbim inşallah biz de böyle talebeler yetiştirmeyi nasip etsin. Amin amin inşallah. Tabi sen de hocanın yolunda olmak istiyorsun değil mi? Evet, Doğal olarak. Tabii. O konu çok farklı bir konu. Birinci olmak için bölge birincisi olarak gittiğiniz nerede oldu final? Türkiye finali? Türkiye finali Bursa'da oldu. Merinolsun, 25 Mayıs'ta evet. Merinos Kültür Merkezinde oldu. Merkezin açık havada oldu diyorsun yok kapalı. Kapalı kısmında mı? Hı, oldu? Kapalı kısmında olmuştum. Anladım. Orada oldu ve ilk önce üçüncüyüm açıkladılar. Nasıl oldu açıklama? Yarışma böyle yani nasıl söyleyeyim ki böyle bir e, koca bir salonda Yaklaşık 10 bin kişiye yakın bir salondu. Yani herkes böyle titri tir titriyordu. Ee, böyle yani milletin, yani izleyenlerin e, nasıl böyle söylüyorlar ya can ağzında gibiydi. yani Böyle çok acayip bir heyecan vardı. İlk önce Üçüncüden başladılar açıklamaya. 3. açıklandı. Yani acaba kaybettik mi diye düşündük ya. İnsan da bir Santa Bey heyecanlı heyecan yani değil, Evet. Tabii. Çok acayip bir heyecan var. Bakalım dedik ya ikincilik ya birincilik Rabbim bize ne nasip etmek. 2. açıkladılar. Yine ismimiz yok. Dedim herhalde ben kaybettim ya. Böyle <gülüyor> bir düşünceye kapıldım. Ama umutluydum herhalisen. Dedim hiç olmazsa memleketime bir başarı götürmek istiyordum. Evet. Ya hiç olmazsa ikincilik bir üçüncülük ya da dördüncülük gibi yani fark etmeyen yani Türkiye genelinde bir başarı bizim il için büyük bir başarıdır Türkiye evet. genelinde. Evet. 1. açıklandı ben böyle elim ayağım titriyor o anda. Bir anda öne atıldım. Yani salon koca salon bu anki durumu görmek lazım. Kıp kırmızı kesilmişim. Beni çağırıyorlar ileriye gitmiyorum. Yani böyle farklı bir kanamamış şey kendimden geçmişim. Evet. evet. Çok farklı bir konu. Evet. Ee, Ali hocam yanınızda mıydı o zaman? Tabii ki tabii ki her zaman beraber, beraber beraberdi. Beraber gittik, beraber Orada beraber yanımda durdu, bana taktikler verdi, heyecanlanmam için böyle e, tavsiyelerde bulundu. Allah kendisinden razı olsun. Yani olmasa belki ben başarı elde edemezdim. Değil. Allah kendisinin kıymeti var diyorsun değil mi? Çok fazla, Çok fazla. Evet, e, Ali hocamdan sürekli ders aldın. Kur'an-ı Kerimle seni ilk tanıştıran o e, hafızlığında, onu da mı yaptın Muhammed? Şu anda hafızlığımı yapıyorum. Evet. Hafızlığım henüz bitmiş değil. Evet. Devam, Devam ediyoruz. E, i̇şte diyorum ya, Ali hocayla tanışmam biraz geç oldu. Bizim e, mahalledeki camide görev yapıyordu. Evet. Kur'an-ı Kerim okuyunca yani böyle insan etkileniyor ya. İşte bende de küçüklükten bir heves var. O da üstüne acaba acaba diye okumaya başladık. Okullara beraber hafızlık yapıyorum. İşte okulum bitti bu yıl. İnşallah hafızlığımı da bu yıl bitireceğim. İnşallah bitireceksin ve sonrasında da ilahiyat ya da yurtdışı belki bir Mısır falan değil mi? İnşallah o bakalım Rabbim o, nasip etmişsin O tür kapılarda açarsa kesinlikle e, kapatmayan o kapıları bence. Mısır'ı bir gör derim yani tavsiye ederim tabii. İnşallah Rabbim nasip Orada... ederiz, görürüz farklı bir ortam var. Kur'an kıraati konusunda birçok hoca arkadaşımıza katkıları olmuştur oradaki eğitiminde. Yani evet. öyle bir kapaçılırsa hiç kaçırmayan hemen gir bence. İnşallah, i̇nşallah inşallah. Öyle bir Yani burada hemen bir ilahiyat kazanayım falandan ziyade bence onu düşünürsen daha senin iyi, için evet. çok daha iyi bir gelecek olur. Tabii böyle söylerler ya işi evet. elinden öğrenmek lazım. Tabii, yani Ali hocam Allah razı olsun bir noktaya kadar getirmiş. Orada da çok şey göreceksin. Duyacaksın, birçok tecrübe kazanacaksın. İnşallah, dua yerine geçer bunlar. İnşallah. Tabii en inşallah. önce seni istemen lazım. Evet. Ondan sonra zaten Türkiye'de birinci olmuşsun. İnşallah bu başarı basamaklarında devam edeceğin anlamına da gelir bir manada diye ümit edelim. Yine geçen sene Aydar Savaş hocamızın da bir talebesi Türkiye birincisi oluyor. Evet, hafızlık dalında da, o da. Arası. Hakikaten Erzurum bu manada çok verimli bir şehir. Hocaların gayreti, himmeti, desteği, çabaları, Kur'an öğreten hocalarımızın müthiş bir gayreti var. Müthiş bir fedakarlığı var. Yaşları ilerlemesine rağmen hala bırakmıyorlar. O Mehmet Gürgür hocamız hala, hala devam sabah erken saatte gelip işte belirli bir saate kadar orada çocuklara hem hizmet ediyor, kahvaltılarını hazırlıyor filan. Bir taraftan da hafızlık yapan kardeşlerimizi dinliyor. Böyle müthiş bir heyecanla devam ediyorlar. Kur'an aşkı. Işte. Evet, Kur'an aşkı. ve Bunu yaptıran Kur'an aşkı. Yani. Başka öyle. bir şey ben görmüyorum. Erzurum'da bunun çok yaygın olduğunu müşahede ettim. Birkaç günlük misafirliğimizde. Gerçekten Erzurum verimli bir şehir. Sen de bu şehrin bağrından çıkmışsın. Türkiye birincisi olmuşsun. İnşallah bundan sonra o başarı basamaklarını adım adım kat ederek daha bir zirve noktalara tıpkı topçu Topçuoğlu abiniz gibi Erhammet abiniz gibi o zirve noktaları sizler de dünya çapında da çıkarsınız inşallah inşallah. Türkiye'de belki o birincilik kürsüsüne çıkmak bir adım belki en zoru bilemiyoruz. Evet. Diğer dünya ülkelerinde bu kadar sıkı bir elemeden geçiyor mu okuyucular bilemiyorum ama Türkiye'de ciddi bir elemeden geçiliyor yani. Onun içindir ki herhalde son yıllarda baya bir birincimiz çıktı. Gerek güzel okuma dalında, gerek hafızlık dalında. Bu çok güzel. İnşallah Rabbim senin önünü de açar bu manada. Başarılarda beraberinde gelir Muhammed kardeşim. Tabii Ali hocamızda hem talim üzeri okuyorsun, tecvidli okuyorsun. Kıraat kuralları, makam bir taraftan öğreniyorsun tabii. değil mi? Bunlar en temel şeyler yani. Nasıl bir hoca Ali hoca? Biraz Ali hocadan bahseder misin? Bir hoca olarak. Nasıl buluyorsun Ali hocamız Ali hocam çok iyi kaplı. Mesela hafızlık yapıyoruz biz. Evet. Des veremediğimiz günler oluyor. Bize kızıp bağırıyor. Ama sonradan tekrardan canım gelip bu tarafa, bir taraftan da seviyor Aha, Seviyor. Yani. yani kızması sürekli devam etmiyor. Evet. Ee, Zaten sürekli olsa kopup gidersin belki değil mi? Tabii Darılırsın. Ki, tabii ki. Çünkü belirli bir yani yaş. İşin de. ehli Ali Hoca. Bu konuda çok tecrübeli, çok e, bilgisi var. Her türlü sıkıntılarımızda kendisine gidiyoruz. Yani böyle hoca, öğrenci, talebe yönünden yani, bakmıyoruz da. Ziyade. Böyle bir, baba bir gibi. abi, kardeş, hatta geri geldiği zaman baba gibi. Yani bize karşı tavırları çok güzel. Ediyorsun. Yani bir babanın evladına davranması gibi davranıyor bize. Değil mi? Evet. Yani belki Ali Hoca günün birinde benim karşıma çıkmasa, belki ben bugünlere gelemeyecektim. Yani onun evet. müthiş bir desteği var. Çok acayip bir desteği var üzerimde. Evet, Allah, Allah kendisinden yüz bin defa razı olsun Ali hocalarımızın Rabbim sayısını artırsın aynen. inşallah ee, peki sen e, Ali hocadan tabi e, feyiz alıyorsun numanada da başka kimleri dinliyorsun mesela ee, bir ayrım yapıyor musun özellikle şunu dinlerim dediğin bir kari var mı Muhammed? E, İlla ki mesela hocasından dinleyip ya da diğer yani belli kişileri dinlen, dinliyoruz biz evet, mesela... diğer benim hafızlık arkadaşlarım da aynen öyle Üstadlar, Türkiye'de bir numaralı kişiler, mesela Hafız Tel, Hafız Erhammete, Bünyamin Topçuoğlu Daha bunun gibi bir sürü böyle e, kariler, kurralar, üstadlar dinliyoruz Güzellik. Bunlardan küçük de bir şey alsak bizim için dezavantaj, hatta bayağı bir avantaj Yani böyle kendimizi daha da yetiştirmeye çalışıyoruz, daha da bir üst konuma getirmeye çalışıyoruz Elhamdülillah Kur'an'ın hikmetlerinden faydalanmaya çalışıyoruz. Rabbim inşallah yolumuzu açık eder, Kur'an'ın hikmetlerinden daha fazla faydalanmayı cümlemize nasip eder inşallah. Ali hocamızda yaşadığın hatıralar var mı? Anılar böyle unutamadı. Az önce bir tanesini söyledin, hani evet. kızıyor ama hemen sonra şefkatle yaklaşıyor ve unutuyoruz biz o kızgınlığı. Evet, diyorsun. Evet. Buna benzer böyle unutamadığın, çünkü uzun bir zamandır onun evet. önünde ders okuyorsun. Evet. Başka unutamadığın böyle hatıra var mı, anı var mı? Tabii ki çok var. Ali Hocayla ile Onlardan, yıllardır beraberiz. <gülüyor> Onlardan biraz bahsedersen seviniriz. Evet. evet. Kışın bir gün ders verememiştim. Öğlen namazına bir gittim. İkinde bir gittim, akşamda bir gittim, yasına bir gittim veremedim. Yani bilmiyorum çok çalıştım, karşısında bir heyecana kapıldım veremedim. Bana çok bağırdı, çok şükür kızdı. O zaman da kıştı. Yani beni o kadar çok bağırmasına, kızmasına rağmen yine Allah razı olsun kendi arabasıyla evime kadar götürdü. O soğukta üşümeyeyim diye. Böyle bir şefkatli hocayı bulmak biraz zor. Allah razı olsun. Kış gününde dersim veremediğim için ben yürüyebilirdim. Çok fazla soğuk vardı. Yani böyle Erzurum soğuda çok böyle derin bir soğuğu vardır. Evet. Allah razı olsun o soğukta benim kendi arabasıyla evime kadar Kaç sefer götürmüştür, hiç onları unutamam mesela. Sonra burada yemek e, paramız olmuyordu zaman zaman. Kendisi anlıyordu, diyor ki aç kalmayın. Ya bu parayı alın, bir yemek yiyin de ders çalışın. Bir an önce Kur'an-ı Kerim'i ezberleyin, bitirin, hıfzedin bu Kur'an'ı. Sormuyordu yani, çünkü sorsa evet. hocam yok diyemeyeceksin, değil mi? Evet. Mahcubiyet olacak. Evet, Dolayısıyla hal dilimizden anlıyordu diyorsun. Evet, fazlasıyla, fazlasıyla. Ve harçlığımızı bile veriyordu diyorsun. Evet, Allah belki razı olsun. Bir baba bile belki bu kadar duyarlı değil ama hoca talebesine karşı böyle özverili, fedakar olunca evet. vefalı olunca o talebe de tabi hocasına karşı evet. vefasız olamaz değil mi? Muhabbet? Tabii ki. Tabii ki. Başka var mı böyle Hatırladın? hocamızla ilgili? Hocamızla ilgili çok fazla hatıramız var yani sürekli hep beraberiz. Yeri geliyor camimizde müezzinlik yaptırıyor. ezan okutturuyor. aşırı şeref bize bırakıyor. cesaretiniz artsın Cesaret diye, diye. evet. yani sürekli tüm bilgisinin, tüm emeğini bizim üzerimize işlemeye çalışıyor. Evet. yani diyor ki bir yere gittiğiniz zaman mahcup olmayın. bir yere gittiğiniz zaman böyle o Kur'an okuduğunuz zaman karşı ne işlesin. işlesin yani Kur'an okuduğunuzu işleyin karşı tarafa. Bize emekler veriyor, Allah razı olsun kendisinden sürekli böyle irtibattayız. Yani ya, emeklerini böyle sarmakla bitmiyor ya. Evet, sen Cuma'da istemiyorsun, Pazar demiyorsun. Tabi tabi. Her zaman 24 hariç. hocam deyip koşuyorsun. Hocam, evet. Ondan ne alabilirsem kârdır diyorsun, evet. değil mi? Evet, Muhammed, bir ara verelim inşallah. Ondan sonra gene senden güzel bir Kur'an Kerim kelimi, şerif dinleyelim inşallah ve programımızı öyle devam edelim. Evet e, değerli dinleyiciler, değerli Burç Efendi dinleyicileri, Kur'an Vadisi kısa bir aradan sonra devam edecek. Kur'an Vadisi her pazar Türkiye saatiyle 19'da radyomuz Burç Efendi. Selam Kur'an meaddesi her pazar Türkiye saatiyle 19'da Radyonuz burç efendi Kur'an Vadisi devam ediyor. Muhammed Cevat Karabayık kardeşimizle birlikteyiz. Kur'an Vadisi'nin bugünkü misafiri o. Muhammed kardeşimiz 2014 yılında İmam Hatip Lisesi öğrencileri arasında Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında Türkiye finalinde Bursa'da organize edilen o finalde Türkiye birincisi oldu. Doğu Anadolu'nun ve Türkiye'nin medarı iftiharı oldu. Ali Turhan hocamızın yetiştirdiği bir kardeşimiz. Kur'an Vadisi'ne bugün Erzurum'dan devam ediyoruz. Evet Muhammed kardeşim senden bir aşırı şerif daha dinleyelim mi? Ne dersin? Buyur. <tık> Bismillahirrahmanirrahim مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ inna allaha ya'lamu ma yad'oonan min dunihi min şeyh وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للنا وَمَا يَعْضِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ İnna fi zalika la ayatal lil min al-kitab wa aqim al-salah inna al-salah tatan ha'an al-fahshai munkar وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ صدق الله العظيم Muhammed Cevat kardeşimiz Ankebut suresinin 41 ila 45. ayetlerini okudular. Okunan ayet-i kerimelerde Yüce Allah şöyle buyuruyor. <Sessizlik> Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah'tan başka hâmi, sığınacak tanrı edinenlerin durumu tıpkı kendine yuva yapan örümceğin haline benzer. Halbuki en çürük yuva örümcek ağdır. Keşke bu gerçeği bir bilselerdi. Allah onların kendisinden başka hangi varlıkları tanrılaştırıp yalvardıklarını elbette bilir. O aziz ve hakimdir.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 Nealli verdiğim ayeti kerimeler Ankebut suresinin 41 ila 45. ayetleriydi. Evet e, Muhammed kardeşim e, gayet güzel okudunuz. Allah razı olsun. Hangi makamda okudun farkında mısın? Ona dikkat ediyor musun? Makamlar konusunda makamlar da. Makamlar konusunda e, birbirlerine e, yakın, böyle, makamdır, yakın makamlar. Değil? Alakalı makamlarla. Tabii ki tabii ki. Beyati başlayıp değil mi? Yani düzeni bozmamak kaydıyla. Düzeni kaydırırsak zaten güzel okuyamayız. Bunun işi tadı düzeninde. Öyle mi? Tabii ki. Hangi makam olursa olsun fark etmez diyorsun. Akışına Akışını bırakmak lazım bırakma değil mi? Ama düzeni bozmadan. O hangi o lazım. üslubu, o düzeni bozmamak diyorsun esasında. Tabii olan. ki. Evet. evet e, makam konusunda da e, Ali hocamın katkıları oluyor tabii değil mi? Tabii ki. Evet. Bak oğlum buradan şu makama geçilmez. Yanlış yapın. Hadi bakın. Evet. Şöyle yap diye Aynen hemen öyle. bir tavsiye yapıyor değil mi? Evet. Talim konusunda da hocamız çok yardımcı oldu tabii değil ki, mi? Tabii ki tabii. Onlar mesela hafızlığa başlamadan önceki kısımlar. Yani hafızlığa başlamadan önce bir hafız adayı yüzünden okumayı çok iyi bilecek. Talim üzere okumayı bilecek. Harflerin mahreçlerini falan bilecek çok ki. Çok iyi bilmesi lazım değil mi? ki. Ondan sonra hafız Ezbere yapması başladı. da o düzey üzerine olsun. İsrafil Hoca ile görüştün sen tabii yarışma gününde değil mi? Evet görüştüm. Ne dedi yarışma neticesinde? Konuştuk. İlk önce dualar etti, tebriklerde bulundu. Şunu söyledi, bunu başarılı olarak kabul etmiyorum. Hafızlığını bitirmen lazım. Yani hafızlığını bitirmeden Ona ben çok bunu başarılı olarak mi? kabul etmiyorum. Hmm. Mesela benim Ali hocam da aynı şeyi söyler. Dedi ki bana el, istersen 100 tane Türkiye birinciliği getir. Evet. İstersen kaç tane birincilik getir, kaç tane başarı getir ama hafızlığı bitirmeden ben bunların hiçbir tanesini başarılı olarak kabul Allah etmiyorum. Allah Allah, bu kadar önemli değil mi? Çok önemli o zaman genelde daabi Hoca mihraba geçen bir insan Kur'an okuyacak Mihraba geçen insan Kur'an okuyacak Eğer miraptaki kişi Kur'an okuyamıyorsa o zaman o kişi mihrabı hak etmiyordur diyor yani bu için... bu kadar çok önemsiyor evet. yani oraya geçmek için de e, Tabii hafız olmak gerekiyor Tabii vurgusunu ki. yapıyor değil mi Kuran hafız her... olan bir kişi geçerse mihraba ne okuyacak? Mesela her gün aynı, aynı ayetleri okursan. Değil mi? Cemaat Kısa da sorular. Tabii tabii hocam hep aynı yeri okuyorsun. Hocam, der, hafız olan içinde. bir kişiye nereye geçse buradan başlayayım okuyayım. Okur, mi? Değil mi? Rahat evet. olmazsa Yani öyle bir şart yok belki ama en azından Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinden ezber olması gerekiyor. Tabii ki, tabii Özellikle ki. mihraba geçen kişinin tabii değil yani. mi? Peki sen e, mihrabada geçiyorsun değil mi hocam? Müsaade edince. Hocam müsaade edince geçiyorsun, Geçiyorum, namaz kılıyorsun Peki namazda Nasıl okursun, ee, namaz okuyuşu farklı ya, biraz evet. daha hızlı. Biraz daha seri, seri okunuyor ee, ve böyle küçük bir böyle bu, tat verecek şekilde. Evet. Evet. Bir namaz okuyuş yapalım o zaman Muhammed. Namazda Fatiha'yı okuyalım, ardından da bir bölüm okuyalım olur mu? Öyle bir okuma yapalım. Farz edelim ki akşam namazını kıldırıyorsun. Tamam böyle Tek Tekbir aldın.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 الظالم يوم نقول لجهنم هل امتلعت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. Ada mı uğruna? Her şeyi bilen, kimsenin bilmediği şeyleri bilen. Allah'ın kıyamet gününe gelince, ذٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ لَهُم مَّا يَشَاؤُونَ فِيهَا Evet Muhammed Cevat kardeşim programımızın yavaş yavaş sonuna yaklaşıyoruz. Son olarak da akşam namazının sonunda okuya geldiğimiz halk arasında hüvallahüllezî diye bilinen o üç ayeti okuyarak bitirelim. Buyur. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Allahu Lâ ilâhe Allahü Lâ İlâhe Illâhu, Al-Malik Al-Qudus, Al-Salâm Al-Mümin Al-Muheimin, Subh'ana Allahi amma yushrikoon Huvallahu al-Khaliq al-Bari'u al-Musawiru Lahu al-Asma'u al-Husna يُسَمِّعُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ Evet değerli Burç Efendiler, dinleyicileri bugün Kur'an Vadisi'nin misafiri Muhammed Cevat Karabayık kardeşimizdi. Evet Muhammed çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun programımıza Gülemezden renk şey kattın. Genç bir kari olarak geleceğin karilerinden olmaya namzetsin inşallah. Rabbim muvaffak etsin. Nice başarıları tattırsın sana inşallah. Aynen. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı ben olsun. Çok teşekkür ederim. Çok Allah razı olsun. Evet değerli dinleyiciler bugün e, İmam Hatip Liseleri arası